Herkese merhaba 94.9 Açık Radyo'da diğer kamda canlı yayında Damla Özler'le berabersiniz. Program ortağım Rov bugün yok ama yapım masamızda her zamanki gibi Feryal Kabil var ve çok da özel bir konuğumuz var. Eğitim Fedya'nın kurucusu sevgili Ali Koç bugün bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, bugün Ali Koç'la beraber diğer kamda Eğitim, ebeveynlik ve hayat üzerine konuşacağız. Çünkü ebeveynlikten bahsederken hayattan bahsetmeden olmuyor. E en baştan başlayalım istersen. Pedyanın macerasından kısaca bahsedelim. Orada bir de dönüşümünüz var çünkü anladığım kadarıyla sizin. Eğitimpedya'da neler oluyor bu aralar? Evet. Eğitimpedya Sessiz Sedasız 5. yılını tamamladı biz bu kadar yaygınlaşabileceğiyle ilgili bir öngörümüz de yoktu itiraf edeyim ki memleket Daha, ebeveynlerinde büyük bir çarpat etkisi yarattınız evet, bir de evet yani ben işte dünyada eğitimde neler oluyor bugünün ebeveynliğine dair neler söyleyebiliriz hani birkaç sözümüz varsa bunları yazarız diye kurmuştum bloğu ve küçük bir blok diye kurmuştum açıkçası fakat ilk gününden itibaren o kadar büyük bir yaygınlığa ulaştı ki biz bir süre sonra artık hani sadece bize ait olamayacak kadar ee, özel bir şeye dönüştü diye Eğitim Pediye'yi düşünüp e, daha da büyütmeye çalıştık. Ve beş yıldır bir blog olarak e, eğitimci ve ebeveynlerin e, eğitime dair, özellikle dünyada eğitime dair ve yeni bakış açılarını e, tanıyabilmeleri gibi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi onu biraz blogdan artık portal olmaya doğru dönüştürmek istiyoruz. Hani doğrudan Çünkü Eğitim Pediye'yi ilk kurduğumuzda eğitime dair her şeye ulaşılabilen, kaynak olmasını istemiştik. Şimdi Eğitimpedia o rolüne doğru da gitmeye başlayacak. Hani eğitimle ilgili aklınıza takılan her şeyi, bazen bir bilgi, bazen bir yorum, bazen bir araştırma, bunların hepsine ulaşılabilecek bir kaynağa dönüşecek. Şimdi dışarıda program öncesinde sohbet ederken şöyle bir şey de konuşuyorduk. Eğitimpedia hem dünyadaki eğitim sistemleriyle ilgili yenilikleri ve neler oluyor, neler bitiyor önümüze getirdi. Hem de özellikle ebeveynler tarafından çok sıkı takip gördü. Bir de öğretmenler tarafından ki bu iki grup aslında bu alanda en çok ihtiyaç duyan iki grup. Fakat bir yandan da bütün o örnek modellemeleri, örnekleri bize gösterirken sisteme dair bir değişim olmadığı sürece hem öğretmenlerin hem de özellikle ebeveynlerin üzerine sanki büyük bir yük getiriyormuş gibi. Çünkü bir tarafta ulaşmak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz şeyler var. Öbür tarafta da içinde bulunduğunuz koşullar ve o koşulların bir büyük sistem var. Bu ikisi arasındaki açıda ebeveynler ne yapacaklar? Evet. Şimdi hem e, üzerlerinde büyük bir yük var ebeveynlerin ve öğretmenlerin. Diğer taraftan çocuğa dair her şeyin faturası da ya ebeveyne ya öğretmene çıkıyor kesiliyor. E, hatta çoğunlukla onlar da birbirlerine e, aynı sorumluluğu ve suçu yükleme noktasındalar. Halbuki bakmamız gereken şey genel olarak eğitim sistemimizde neler oldu. Bir ülke olarak çocuğa, çocukluğa ve eğitime nasıl yaklaştığımız... Ana problemimiz olması gerekirken dediğim gibi şu anda iki grup bunu yaşıyor. Ebeveynlik e, e, yine sizinle konuşurken benim de çok sevdiğim bir lafı siz de tekrarladınız. Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Kültürüyle e, bin yıllardır oluşmuş bir yapı. Hasta son yıllarda kentleşme ile birlikte artık tek başına çocuk büyüten hatta sadece anne baba e, değil tek hani single ee, ...babaya da anne olarak yetiştirilen bir kültüre doğru gitmeye başladık. Bu da iki şeye yol açtı bence. Ee, birincisi şu, e, çok çocuklu ailelerde ebeveynin ilgisi, desteği ve gücü... ...hatta çocukların da kendi arasındaki dayanışma aslında bütün yük dağılabiliyordu. Şimdi tek çocuklu ailelerin sayısının artmasıyla birlikte... ...aslında sevginin tamamını aldığı gibi çocuklar, bu her zaman iyi bir şey değil. Ee, çünkü bugünün çocuklarının ana problemlerinden biri... ...bana göre çok fazla yetişkine maruz kalmalar. <gülüyor> Hayatlarının önemli bir kısmını yetişkinlerle geçiriyorlar. Bu da akranıyla öğrenme yaşındaki bir çocuğun gelişimi için çok sağlıklı bir şey değil. Ee, ana krizlerden biri bu. İkincisi e, kültürel olarak bir dönüşüm yaşıyoruz. Özellikle bilgiye bu kadar kolay ulaşılan çağda kültürel kodlarla aktarmalarımız... yani Annemizden, anneannemizden ebeveynlik öğrenme dönemimiz bitti. Şu andaki ebeveynler zorunluysalar eğer e, kendi ebeveynlerine çocuklarını teslim ediyorlar. Zorunlu değillerse e, ondan kaçınıyorlar. Hatta anneanneye ya da babaanneye çocuk teslim edildiğinde ne yapacağı da bir reçete halinde veriliyor. Kültürel kodlarımızla çocuk yetiştirme biçimlerimiz aktarılmıyor. Bana göre ana problemlerden biri o ve bir çocuk yetiştirme, bir çocuk dünyaya getiren bir anne ya da baba e, tamamen geçmiş bilgilerinden kopmuş olarak yepyeni bir bilgiyle çocuk yetiştirmeye çalışıyor. Bana göre ana krizlerden bir tanesi o. E, bugünün çocuklar o yüzden geçmişle işte gelecek arasında sıkışmış bir yerdeler. E, biraz karamsar bir ifade olabilir ama e, ben seviyorum o tanımı Bugün, bugünü anlatmakta. Çağın değiştiği bir zamandayız ama nasıl değişeceğini, nereye doğru gideceğini bilmediğimizde bir zamandayız. Bu noktada şöyle bir dönüşümde yok mu? Şimdi çocukluk dediğimiz kavram aslında tarihin değişik dönemlerinde değişik anlamlar ifade ediyor. Yani sanayi devrimi öncesi çocukluk diye bir kavram aslında böyle bir kavram değil. Daha çok küçük bireyler olarak varlar. Yani bireyler demeyeyim ama sonuç itibariyle o ailenin içindeki daha küçük boyda insanlar diyeyim daha çok kabaca bir tanımla. Sanayi devrimi sonrasında bir çocukluk kavramı gelişmeye başlıyor. Bugüne doğru geliyor. elilerde, 60'larda özellikle son yıllarda da o çocukluk kavramı hem genişliyor hem de uzuyor. Ee, bununla birlikte o çocuğun yetiştirilmesine yönelik fikirler de tabii değişiyor. Ve geleneksel rollerle şu anda kentleşmenin... Çoğunlukla Türkiye üzerinden baktığımızda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de büyük kentlerde kentleşmenin birinci nesli ya da en fazla ikinci neslinden bahsediyoruz. Bu nesillerle geleneksel biçimler arasında ciddi bir aynı zamanda yaşam boşluğu ve kavramsal boşluk da var. O yüzden de o geleneksel kültürün buraya aktarılması çok zor görünüyor. Ama öte yandan da sistem e, bu yeni kentleşmiş çiftleri ya da yeni kentleşmiş ve yeni aile kuracak olan aileleri de destekleyecek. Yetiden yoksun görünüyor. Kesinlikle bu biraz araya giriyorum ama çok lütfen, önemli lütfen. bir te, çok önemli bir tespit çocukluk çağının uzaması ile ilgili bir şey. Hani e, kapitalizm için en değerli şey üretimdeki birey üretim dışı bireyler yani kapitalizm aslında iki şeyi çok sevmiyor iki çağı iki yaş grubunu sevmiyor biri yaşlılar gereksiz yere SSK yükü, bakım <gülüyor> yükü çıkarıyorlar. Diğerde çocuklar her ikisi de üretimde yok. Üretimde olduğunuz yaşlar en kıymetli yaşlar. Ee, o yüzden çocukluk gittikçe değersizleşen bir şeye dönüşmeye başladı. Tıpkı ya ya yaşlılık gibi. Ee, bugün geldiğimiz yerde artık yani 12'li yaşlar Anadolu'da ve dünyanın çoğu yerinde geçmişti. artık üretime katıldığınız, kendi çapınızda, emeğinizde ve ciddiye de alındığınız yaşlar olabilirdi. Ama şimdi 12'li yaşlar artık çocukluk çağları Yaşları. kabul ediliyor. Bu neredeyse 20'li yaşlara ulaşmaya başladı. Yani insanın yaşam döngüsü içerisinde yaşamının %25'ini çocuk olarak geçirmesi diye bir şey doğru değil. O yüzden bugün 12 yaşına kadar geçmişte çocuklara kazandırdığımız bilgiler ve beceriler artık 20'li yaşlara kadar yayılmaya başladı. Bu da daha sağlıksız bir e, çocukluk ve bununla bağlantılı daha sağlıksız bir ebeveynlik biçimi geliştirmeye başlıyor. Asıl bunun üzerine biraz gidip bunu yeniden değerlendirirse çözümlerimiz de oraya doğru olur. Sizin o buna dair yani bu yeni duruma dair çözüm üretememekle ilgili kısmınız işte tam da sistemin ana krizi. Yani köyde işte yine aynı yere dönecek olursak bir çocuğu yetiştirmek için gerekli olan Köydeki büyükler, arkadaşlar, çocuklar aynı mekanda yaşandığı için çok kolaydı. Kent buna olanak vermiyor. Kent buna olanak vermiyor ve yeni kent yöneticileri ya da kent yönetim biçimleri de bunun için ebeveynlere yeni araçlar sunmuyor. Ee, çok sevdiğimiz bir dostumuzun Mehmet Ali Çalışkan'ın söylediği bir şey vardı hep aklımda çınlamaya devam ediyor ee, çocuk yapma meselesi özellikle bugünkü kentleri düşündüğümüzde biyolojinin sosyolojiyi yendiği tek şeydir diyor <gülüyor> çok, çünkü çok bi biyolojik olarak istemeye devam ediyor sosyolojik olarak aslında çok manalı değil kentlilerin çocuk yapıp büyütmeye çalışması evet ve e, bunun için hani en basitinden belediye ya da Devlet eliyle yapılacak olan kreşler bile yetersiz Türkiye'de ki en iyi çözüm değil. Yani en iyi çözüm çocuğunun çocuğun mümkün olduğunca kendi mekanında, kendi köyünde değilse mahallesinde sonuçta kentin köylerinde mahalleler. Kendi mahallesinde eğitim ihtiyacını ya da gelişimini tamamlayacağı başka akranlarıyla ilişki kurabileceği çözümlerin kendi mahallesinde olması gerekirken şu anda... ...bir, bir buçuk yaşındaki çocuklar servise binerek ya da ebeveynleriyle çok uzak mesafelere taşınarak eğitiliyor. Bu da bence çok önemli bir yabancılaşma sorunu getirecek. Yani işte yabancılaşma kapitalizmin ilk döneminde önemli konuşulan konulardandı. Ama şimdi de çocuğun kendine, yakın çevresine, mekanına yabancılaşması gibi başka bir şey yaşayacağız. Bunun sosyolojik ya da psikolojik yansımaları ne olacak... Onu galiba gelecek dönemlerde görebileceğiz. Peki e, büyük sisteme müdahale etme olasılığımız bireyler olarak e, elbette ki bir politik süreçlerle mümkün e, ama şu anda kısıtlı. E, ebeveynlerin de bu programı özellikle çok e, dikkatle dinlediğini biliyorum. Çünkü e, eğitim pedyanın da çarpan etkisiyle beraber e, sizden gelecek her türlü e, yönlendirmeye çok açık bir ebeveyn grubumuz var. Ebeveynler kendi küçük çekirdek yapılarında ya da e, daha kısıtlanmış ortamlar içerisinde neler yapabilirler çocukları için? Yani buralarda ne tür adımlar atmalı? Neyi yapmamalıyız? Evet. Şimdi bir yani Türkiye için e, yeni nesil ebeveynlikte biliyorsunuz güvenlik kaygıları çok ön planda. Yani kente güvenlik güvenmemek kendi geleceklerine güvenmemekle ilgili tamamen korumacı bir güdüyle davranılıyor ve insana birbirini tanımadan ilişki kuruyor. Ee, dünyanın bazı ülkelerinde uygulanan modeller var. Aynı mahallenin içerisinde ebeveynlerin eğitim görerek birkaç çocuğa bir arada bakmaları, gönüllülük esasıyla dönüşümlü bakmaları gibi modeller var. Türkiye'de eğer çocukları akranlarıyla ve mahallesinde eğiteceksek yeni nesil bir ebeveyn örgütlenmesi modeli çıkarabiliriz. Bu ebeveyn örgütlenmesi yerel yönetimlerle desteklenirse e, mahallemizin parkları, çocuklarımızın birlikte zaman geçirdiği, gönüllü ebeveynlerle bir arada yaşadıkları ve çok sağlıklı e, ilişkiler kurabildikleri bir şeye dönüşebilir. Çünkü 0-2 yaşındaki bir çocuğun bütün ihtiyacını kreşte çözmemiz çok mümkün değil. Çalışma koşulları nedeniyle ağırlıklı olarak ebeveynler çalıştığı için bir yere bırakma ihtiyacı var. Ama o bir yere bırakma duygusu bile kendi başına bence o yaş grubu için çok sağlıklı değil. Eğer bu tarz alternatif inisiyatifler oluşabilirse başka bir yere gidebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Tek başına kendi çocuğumuzun problemini çözdüğümüzde, aslında çocukluğun problemini ya da çocuklarımızın problemini çözmüş olmuyoruz. Burada aslında iki aşamalı bir şey e, yön gösteriyor bana. Birincisi geleneksel e, ve bin yıllardır devam eden bir modelin e, kent hayatında tekrarlanabilir hale gelmesi. Yani e, daha küçük köylerde ya da daha küçük e, yaşam biçimlerinde de sonuç itibariyle büyük ablanın diğer çocuklara baktığı, hani başka ebeveynlerin çocukları paylaştığı bir hani It Takes a Village dediğimiz evet. işte bir köy gerekir kısmı böyle organize oluyor. Ama ikinci şeye geldiğimizde de biraz önce dışarıda onu konuşuyorduk. Bizdeki veli inisiyatifleri o zaman bir araya geldiklerinde neden okul kurmaya yönelik bir şey yapıyorlar hep? Evet. Şimdi Türkiye'de e, iyi eğitimin tek çaresi özel okuldur. Gibi ne yazık ki yanlış bir noktaya ilerledik. Yani özellikle e, devletten eğitim almak istemeyen devletle mevcut politik yapıdan uzak durmaya çalışan ebeveynler çocuklarını hemen alıp başka bir özel okula hatta kendi mantıklarına tamamen kendileri gibi düşünen insanların okuduğu okullara e, çocuklarını götürerek aslında kendi çözümlerini bulmuş kendi çocuklarını da bu kaosun dışına taşımış oluyorlar. Şimdi bu çok geçici bir çözüm gibi geliyor bana açıkçası. Gerçekte çünkü e, özel okulların fiyatları yüksek. Herkesin ulaşabileceği olanaklar değil bunlar. Bir mahrumiyet duygusuyla davranmak bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Bir de o kaostan gerçekten kurtulmak mümkün mü? Yani dışına taşıyabilir misiniz? Yok çocuğu Nereye doğru, kadar taşıyabiliriz? Yeni bir kaos üretiyorsunuz. Yani oraya götürdüğünüz zaman özel okulda da başka problemlerle karşılaşıyorsunuz. Daha yaygın ülke için model oluşturabilecek bir şeyden bahsediyorsak bana göre kendi mahallemizde ...ebeveynlerin dayanışma içerisinde yapacağı yeni çözümlere ihtiyacımız var. Yani mahallemizdeki devlet okuluyla kuracağımız ilişki pek çok şeyi değiştirebilir. Burada şunu söylemek istemiyorum, her şey çok kolay gidiyorsunuz, hemen bir devlet okuluna rahatça örgütleniyorsunuz. Elbette ki o kadar iyi olmadığının farkındayım durumun ama bunu zorlamamız gerektiğini de düşünüyorum. Yani mahalle okullarına sahip çıkabildiğimiz, mahalle okullarını güçlendirebildiğimiz oranda yeni bir kültür yaratabiliriz. O zaman özel okullarda başka kulvarlara giderler. Aslında onlar da gerçekten özgün pedagogiler ortaya koymaya çalışan, işin daha çok felsefesiyle uğraşan yerler olurlar. Şimdiki özel okullara göre de nitelikleri bana göre daha da yükselir. Ama daha yaygın çözümlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin toplumsal kodlarının da ben açıkçası buna uygun olduğunu düşünüyorum bu konuda. Karamsar değil, tam tersine. İyimserim. E, yeter ki o hem Hani bu ülkede bölünmüşlükten, toplumsal, kültürel bölünmüşlükten bahsediyoruz. İnsanlar birbirini tanımadığı için birbirinden uzak durur sonuçta. Bu tür inisiyatifler insanların bir arada olmalarını, birbirini tanımalarını, birbirinin çocuklarını tanımalarını sağlayacağı için başka bir toplumsal barışa da hizmet edebilir. Fakat bu söylediklerin muhtemelen hani veli e ve e okul aile birliği stereotipleri üzerinden bir anda e öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin tüylerini diken di diken etmiş olabilir diye düşünüyorum <gülüyor> şu anda. Kesin. Çünkü şu andaki okul aile birlikleri ya da e yapılar okulların içerisinde örgütlenen veli grupları yine bir okulun ya da mahallen eğitimini ...daha iyiye getirmek üzerinden toplanmıyor. Kendi çocuklarının sınıfını... ...kendi çocuklarının öğretmenini... ...ve bu ilişki üzerinden kurdukları için de... ...okulun genel niteliği yükselmiyor. Okulun içinde iyi bir öğretmen bulunuyor. O öğretmenin sınıfı en iyi hale... ...getirilmeye çalışıyor. Yine tali bir çözümden... ...bahsediyoruz. E Buradan başka bir yere atlayacağım çünkü kısıtlı bir zamanımız var ve seninle hani bu meseleleri aslında nehir söyleşi tadında yapmak istiyor insan ama. E son dönemlerde ha, nelerin üzerine odaklanıyorsun diye sormuştum sana ve sen orada şey söylemiştin. Özellikle çocuk yetiştirme üzerinde tutku ve sebat e, kavramları üzerine çok odaklanıyorum bu aralar demiştin. Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Neden bu kavramlara geldin ve bu kavramlar nasıl bir etki yarattı? yaratıyor ebeveynlik biçimlerinde. Evet. Şimdi bugünün o helikopter ebeveynlik olarak e, tarif edilen e, ebeveynlik tarzı çocukların e, güçlenmesinin önündeki en büyük engel. Yani zeka ve yetenek gibi e, çok e, imrendiğimiz çocuğumuzda olduğuna da kesin emin olduğumuz bir şey üzerinden çocuğumuz zeki ve yetenekli başka bir şey yapmasına da gerek yok. Bu zekasıyla her şeyi halleder gibi bir inanç üzerinden çocuk yetiştiriyoruz. Halbuki işte bu belirsizlik çağı dedik ya, çocuklarımız gelecekteki belirsizlikle nasıl baş edecekler? Belirsizlikle baş edebilmek bir dayanıklık ister. Adapte olabilen tur hayatta kalır. Adapte olan ayakta kalır. Biz onun her şeyini korursak, her şeyini onun adına yaparsak bir şey olmaz. Şimdi hani maymun iştahlı, her şeyi deniyor bırakıyor, hiçbir şeyi sonuna kadar götürmüyor diye çocuk, bugünkü çocuklara en çok konulan etiketler bunlar. Bunları sağlayan biziz ama hiçbir işi bitirmeleri için sabretmiyoruz hiçbir işi bitirmeleri için teşvik etmiyoruz. Gerekirse zorlamamız gerekiyor. Hiç zorlamıyoruz. Onlar da her işi rahatça yarım bırakabileceklerini düşünüyorlar. Ama hayat öyle işlemiyor. Başarıyla ilgili dünyada yapılmış çok sayıda araştırma var. Yani bunu sadece bir, bir işe girmek, çok para kazanmak anlamıyla bir başarıdan bahsetmiyorum. E, mutlulukla ilişkili bir şeyden, kendini gerçekleştirmekle ilgili bir şeyden bahsediyorum. Bu konuda hani insanları zekalarına göre, ırklarına göre, neyine göre ayırırsanız ayırın. Finalde iki şey kalıyor. Tutkusu ve sebatı var. Bir şeyi tutkuyla sarılmış ve onu devam ettiren, bunu sebatla devam ettiren insanlar hem kendilerini gerçekleştirme hem de hayatta başarılı olmakla ilgili daha iyi noktadalar. Bütün dünya artık hemen hemen bu noktaya geldi. Biz hala e, zeka, yetenek bunu yapabilir, bunu edebilir noktasındayız. O yüzden açıkçası ben bugün kendi adına yapabileceği her şey ebeveynleri tarafından yapılan çocukların bugünün dünyasında çok zayıf bırakıldıklarını düşünüyorum. Hakikaten çok üzülüyorum. Ben hayvanlar aleminin ebeveynlik tarzına çok bakıyorum. Canlılar alemi diye düşünürsek yavrusunu hep kendisi hayatta kalabilecekmiş gibi yetiştiren tek tür biziz. Gerçi tabii bir de memeliler arasında... Ve ...özellikle primatlar arasında da... ...yavrusunu embriyo olarak doğuran... ...tek türde biziz bir yandan <gülüyor> evet. sanırım... O, o, ...o açığı hep hissediyoruz gibi. Tam da öyle ve... ...gerekli kopuş yaşanmıyor bir türlü. Yani dikkat edin... ...gittikçe çocuğun emzirme süreleri... ...uzuyor, ebeveynin yatağından... ...ayırma süreleri uzuyor. Bunların hepsi... ...çocuğun bundan sonraki hayatı için... ona ...ona bir zayıflık olarak... ...dönecek şeyler... Montessori'nin çok güzel bir şeyi vardır. Hani Bir çocuğun kendi başına yapabileceği bir şeyi onun adına yapmak ona yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi. O yüzden biz çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde durabilecek, kendilerini gerçekleştirebilecek bireyler olmasını istiyorsak zorlanmalarını göze alarak kendi işlerini kendilerinin yapmasını sağlamak belki de atacağımız ilk adım olacak. Ee, ...bu söylediklerimiz daha çok sebat kısmına giriyor. Bir de tutku tarafı var. Şimdi o ayrılmanın gerçekleşememesi meselesi... ...aynı zamanda ebeveynin tutkularıyla çocuğun var olmasını istediği tutkular arasında bir örtüşme yaratıyor. Oysa ki bunu ayırabilmek ve çocuğun kendi tutkusunu bulmasını sağlayabilmek... ...sanırım ebeveynliğin en zor adımlarından biri. Evet. Bu nasıl yapılacak peki? Yani sanatçı olmasını ya da bilim adı, bilim insanı olmasını e, isterken ebeveyn... kendi yapamadığı şeyi mi yoksa gerçekten çocuğunda gördüğü yeteneği mi e, öne çıkaracak ve bunu nasıl ayıracak? Evet. Şimdi işte bu sağlıklı ayrışma her şeyden önce yani bir birey sağlıklı bir birey karşı tarafta kendini görmez aslında. O bireydir. Karşı tarafında da başka bir birey vardır. Şimdi çocukla ilgili kurduğumuz ilişkide hani karikatürize edilen bir şey var. Hep biz diye konuşmak üzerinden bir şey. Artık o çocuğu bir birey olarak görmüyoruz. Aslında orada kendi çocukluğumuzu belki de görüyoruz. Kendi gerçekleştiremediğimiz tutkularımız. Aslında bize fırsat verilseydi neler yapabileceğimiz üzerine inançlarımız. O yüzden de çocuğumuza o olduğu için sadece o olduğu için bakmıyoruz ya da sadece olduğu için sahiplenmiyoruz, kabullenmiyoruz. Ona bir anlam hitaf ediyoruz. O yüzden ben Binlerce herhalde ebeveynle görüşmüşümdür özel okullara kayıt yaparken başka anlamlarda. Bugüne kadar benim çocuğum özel değil diye gelen hiç olmadı. Bizimki biraz üstün, bizimki biraz zeki. Tamam herkes böyle diyordur ama üzerinden bir şey var. Bu ben bu arada bütün çocukların çok özel, çok keyifli olduklarını zaten düşünüyorum. Ama biz o çocuğa onu attığımızda onu yine çocukluk meselesine dönersek... Çocuğu biz olmamış yetişkin gibi tanımlarsak onu eksik birey olarak tanımlamış oluruz. Eksik gördüğümüz şeyi ne yaparız? Tamamlamaya çalışırız sürekli. Bu nerede bunun tutkusu? Nerede bunun tutkusu? O yüzden böyle çocuklar işte spor salonlarından sanatlara kadar her yerde koşturuluyorlar. Bunun ana nedeni şu. Onda bir şey var bir türlü bulamadınız. Yani... Bununla bar yani çocuğumuzla barışsak aslında o, o zaman o kendi tutkularının peşinde koşacak. O yüzden belli bir yaşa kadar ebeveynlerinin tutkularını gerçekleştiriyorlar... ...ya da gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ebeveynden kurtuldukları andan itibaren kendi tutkularını bulmak. Ama belki de bu söylediğin ebeveynin çocuğuyla değil... ...ebeveynin kendiyle barışamaması ile ilgili evet. bir şey. Yani e çocuk bir tür bütün o... Getirdiğin hayatın ortasına bomba gibi düşüyor bir yandan da. Ee, bütün hem hayatı hem algıları hem de sorumluluk duygusunu da değiştiriyor. Ve orada yanlış yapma korkusu da çok feci bir şey. Çünkü e, yapacağın şey senin toplumsal olarak da en büyük sorumluluk olarak üstüne yüklenen şeyde yaptığın yanlış olacak. Evet orada <gülüyor> çok gereksiz tabii. bir yük alıyor ebeveynler. Hani ya çocuğuma bağırdım travma geçirirmeden tutun. <gülüyor> yani bu mükemmel ebeveyn olmaya dair arayış gerçekçi bir arayış değil. Sonuçta iki insan arasındaki ilişkiden bahsediyoruz. Bunun iyi tarafları da olacak, negatif tarafları da olacak. Yani çocuklar dünyaya karşı genel olarak çok güçlü doğarlar aslında. Pek çok şeyle de çok kolay baş edebilirler ama ebeveyn bununla baş edemiyor. Ya bu nesil ebeveyn kuşağının, ben hani bugünkü çocuklara bakmaktansa... ...bugünkü ebeveynlerin çocukluğuna bakmak belki... Problemin daha temeline inmemizi sağlayabilir. Çünkü orada eksik bırakılan ne varsa bugün o tamamlanmaya çalışılıyor. Orada e, hani bir psikolog gibi tanımlarda ya da psikiyatrist gibi tanımlarda bulunmak istemem ama o ilişkide sağlıksız bir şey varsa iki tarafında geçmişine bir bakmak gerekiyor. Orada eğer kendimizle barışırsak galiba çocuklarımızla barışımız o zaman gelecek. Çünkü bu çocuğa çok anlam yüklemek aynı zamanda bir savaş tarafından dedim yani ya, hep onu eksik varlık görmek onun üzerine çok anlam yüklemek başaramadığında öfkelenmek bu ilişki sağlıklı hale gelecekse iki tarafında birey olduğu durumda sağlıklı hale gelecek yani kendimizi çocuğumuz üzerinden tanımlamak bana göre çok sağlıklı bir yetişkin tavrı değil. E, zaman su gibi akıp geçti e, mutlaka buna devam edelim hatta bunu son program olarak düşünmeyelim çok kısa zamanda e, bu sürece ve neler yapılabileceğine dair e, bir devam programı hazırlayalım diyoruz bu arada bugün tam da bu noktada e, çok çok çok kıymetli bir çocuğumuz bugün programın sponsoruydu Sinan Stefan Eke. Buradan kocaman kocaman öpücüklerimiz de yollamış olalım Sinan'a. Ali çok teşekkürler göndereyim. geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Açık Radyo'nun yolu açık olsun hep. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Diğer Kam'da Damla Özler'le beraberdiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil vardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diğer Kam